En napsu, en el qavm, ellezine, ellezine Ve diyor bu devamlı kadınları sokaklara atmak isteyen, açık saçık gezdirmek isteyen, karışık oturtmak isteyen şahıslara diyor ne yapmamız gerekiyor? Devamlı onlara nasihat vermemiz gerekiyor. Ve onları aydınlatmamız gerekiyor. Ay şöyle yapmayın böyle yapmayın şudur budur. Nasihatla olur ki mesela bazı şahıslar dinler, dinlemeyenler de o zaman o şahıs kendi kendi vazifesini yapmış olur. Bu deneye dayanarak neye dayanıyor? Emri bil maruf nehy anil müessesesine dayanıyor. Femra'a minkum munkara falyughayyiruhu bi yadihi. Fain lam yastati' fa bi qalbihi. Tamam? Ve ذلك azafu'ul iman. Çünkü emri bil maruf, nehy müessesi Müslümanlar arasında vaciptir. Ve genelde dikkat ediyorsanız bizim Müslümanlar genelde birbirlerine karşı emri bil en münkarı görevini yerine getirmiyorlar. Ve birisi bir kardeşine de nasihat ederse hemen ondan, kalbin, kalbinden ona karşı bir boğaz. İnan ki korkuyoruz arkadaşlarımıza, bazı şeyler görüyoruz, söyleyemiyorum. Ben şahsen inan ki, çünkü bakıyorum ki kardeşlerimiz bu şeye hazır değiller. Söylediğin zaman hemen senden kalben nefret edecek, senden hoşlanmayacak. Haftada bir gün oturuyorsanız, o haftada oturmayacaksın. Eve ne gelmeyecek, gitmeyeceksin ve devamlı aleyhinde konuşacak derken şudur, sanki filo falan filan. Bu hakikaten bu mevcuttur. Oysa ki, daha doğrusu kardeşler arasında emri mümkin vaciptir Bu daha çok daha çok vaciptir. Sen yani sen bana nasihat etmesen, ben sana nasihat etmesem, boşu boşuna birbirimize oturuyor sadece yemekler için, şunlar için, bunlar için mi? Müslüman kardeşler birbirleriyle oturdukları zaman birbirlerinden nahoş şeyler gördükleri zaman, masiyete götürecek şeyler veyahut da bazı masiyetler hemen ne yapmaları gerekiyor? Birbirlerine müdahale etmeleri gerekiyor. Güzel bir uslupla birbirlerini hatırlatacakları da kinle dikraten mu'minin. Çünkü insan devamlı hataya hatayla karşı karşıya veyahut da unut, unut, unut, unutmakla karşı karşıyadır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 Allah korkusu gelir ve böyle bu tür şeyleri yapmazdı. Li enne'ş-şu'ub izâ asbahet bahîme, lesa el-ferc ve mel' el-batn asbahet lâqî mâ leh diyur. Çünkü diyor insanlar, toplumlar diyor. Affedersiniz, hayvan gibi olursa şehvetten başka bir şey, ferşten başka bir şey, karnı doyurmaktan başka bir şey gayesi şey yoksa diyor. O zaman diyor ليس لها الا diyor sadece fercin şehveti ve karnı doyurmak tamam mı asbahat la qimala o toplumun veyahutta o insanların hiçbir kıymeti yoktur ve asbahat zelila tamam eima dünya ve eima cebeber jababartil diyor bu diyor ya dünyaya karşı zelif veyahutta yaratılmışlar arasında tagutçuların şunların zorbacıların karşısında en delil seviyeye düşmüş durumlar.